Assalamu Aleyküm, My name is Hatice. I'm 28 years old. I was born in Benim adım Hatice. Porto Rico'da doğdum ve New York'ta büyüdüm. 5 yıldır Müslümanım. internette tanıştığım bir arkadaşım sayesinde İslam'ı tanıdım. Birkaç ay sonra onu ziyaret etmeye karar verdim. Ürdün'deydi. İslam yolculuğum çok etkileyiciydi. Oradayken hep sabah ezanından birkaç dakika önce uyanırdım, alarm falan kurmadan, çok güzel bir sesti bence. Sonradan Müslüman olan birçok insan ezanı ilk duyduklarında ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündüklerini söylüyor. Seyahatten sonra New York'a döndüm, Müslüman bir arkadaşımla görüştüm, onunla İslam'ı konuştuk ve bana Kur'an verdi. Kısa süre sonra Porto Rico'da okuduğum için geri döndüm. Teyzem Porto Rico'da Müslüman bir Arapla tanıştığını söyledi. Çok nadir yaşanan bir şeydir bu. Çünkü Porto Rico'da pek Arap ya da Müslüman yok. Beni yanına götürdü, onunla tanıştırdı. Dinin şartlarını uyguladığını söyledi. Beni Müslüman bir kadınla tanıştırdı. Birkaç ay konuştuktan sonra beni mescide götürdü. Çok huzurlu bir yerdi. İlk kez gitmiştim. Diğer kadın kardeşlerle namaz kılmaya çalıştım. Çok sıcakkanlıydılar. Beni aralarına aldılar. Aynı gün İslam'a geçtim. Bir daha arkama bakmadım. Tabii ki başörtüsü kullanmam biraz zaman aldı. Çünkü ailem Müslüman değil. Önce başörtüsü taktım, sonra kıyafetlerime dikkat etmeye çalıştım. Hala bazı aile üyelerimiz İslam'a geçmemi onaylamıyor. Ama bu din sayesinde bu kadar iyi bir şekilde değiştiğim için bu dini dinlemeye de meraklılar. İnşallah bir gün onlar da Müslüman olur. En büyük hayalim bu. Şimdilik onlara... Ufak ufak İslam'ı anlatıyorum. Elhamdülillah annem ne zaman ziyaretime gelse benimle mescide gitmeyi çok seviyor. Bu dinin ne kadar güzel olduğunu görüyor. Allah'ın beni her zaman İslam'a yönlendirdiğini hissediyorum. İslam'a geçmeden önce kulüplere giderdim, içki içerdim. Üniversitenin son yılıydı çok net hatırlıyorum. Birkaç arkadaşımla kulübe gidecektim. Gecenin ortasında burada ne yapıyorum ben dedim. Yatağımda olmak istiyorum, evde olmak istiyorum. Artık burada olmak istemiyorum. O geceden sonra arkadaşlarıma bir daha gitmeyeceğimi söyledim. Allah'ın beni İslam'a yönlendirdiği, İlk andı bence step de Allah was taking me towards Islam. like subhanallah and this din is such a beautiful din and I hope Subhanallah. Bu din çok güzel bir din. İnşallah başkaları da bu dine geçer ya da bilgi sahibi olurlar. Çünkü Amerika'da maalesef sadece terörizm ve negatif şeyler gösteriliyor. İslam'ın iyi yönünü göremiyorsunuz. En azından insanlar doğruları bilmeli. Şur at least to learn and the for themselves so Bu dinde çok huzur ve mutluluk buldum. Bu dini bırakmayı ya da geri dönmeyi düşünemem. Dediğim gibi bütün kişiliğim, hayatım değişti. görünüşüm değişti. Umarım herkes bu huzura erer. Artık çok mutluyum. Dinimi özgürce yerine getirebiliyorum. Ailem tamamen kabul etti. Beni çok iyi karşıladılar. Herkesin durumunun bu olmadığını biliyorum. İnsanların aile üyeleri işleri zorlaştırıyor. Bazen onları evden atıyorlar. Biri İslam'a geçmese bile umarım dini arayıp bulurlar. Çok güzel bir din. Televizyonda gösterdikleri şeyler sadece negatif şeyler. Gerçekleri göstermiyorlar. Bir gün mescide gidin, bir gün Kur'an'ı açın. Sadece peygamberin hayatını bile öğrenebilirsiniz. Ya da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kendiniz görün. Çünkü televizyon programları, haberler, hepsi yargılı. Kendi ülkeleri ve kendi camiaları için çalışıyorlar. Umarım bunu yaparsınız. İnşallah bunu yaparsınız ve bir gün İslam'a geçersiniz. Kapı her zaman açık. Umarım aradığınız huzuru bulursunuz. Amin. Selamun aleyküm. Benim adım Merve Nur. Kolombyalıyım ve Hatice'nin arkadaşıyım. Ben de İslam'a kavuşmuş bir muhtedim. Hatice arkadaşım gibi ama ben Amerika'da değil İngiltere'de başlamış bulundum bu yola. İngiltere'deyken Araplarla beraber okumuştuk. Onlar da cuma günleri namaza kaçıyorlardı. Ama hiçbir şey söylemedim. Ben de çok merak etmiştim. Onlar anlatırken daha çok arttı benim merakım İslam'a. E, ama o, e, üç senedir İngiltere'de e, kaldım. O e, seneler çok e, okuyamadım İslam hakkında. Sonra Almanya'ya geçtiğim zaman e, birisiyle tanışmıştım. O e, Müslümandı, Türk bir Müslüman. E, kendi e, örnekleriyle e, beni İslam'a davet ediyordu, e, gösteriyordu yolunu, e, nasıl davran davranıklarını. Ee, bir de birkaç şey çok etkilemişti beni. Ee, i̇lk e, orucunu e, tutardı, hiç e, aldırmadan yani sıcağı, çok usul olmasına. E, hep orucunu tutardı, e, namasına giderdi. E, bir de e, en, en etkileyici e, bir gün birkaç e, para gelmişti kendi ülkesinden. O parayı bankaya yatırabilirdi, yatırmıştı. Ondan sonra banka onu ar aramıştı. De dedi ki, e biz birkaç tane faiz, o paranın üzerinde bir faiz koyacağız. O parayı size vereceğiz. O da tamamen reddetmişti. Ben o zamanlarda anlamamıştım. Çünkü Müslüman değildim. A ben de izrar ediyordum, a o parayı nasıl alamazsın, o bir para. O dedi ki, o biz o paradan yiyemeyiz, o para bize haram. Anlatmaya başladı. Ee, o anlatmaya başladığı zaman daha çok merakını arttırdı İslam'a karşı. Ondan sonra e, yine de başladı işte orucunu, Ramazanımı, e, naması. Ama hiç e, sorlaştırmadan sadece ben sorunca o bana haber e, anlatıyordu. O gitmek zorunda, dönmek zorunda kaldı e, kendi ülkesine. Tek başına kaldım Almanya'da. Çok zor bir süreçti çünkü arkadaşım kalmamıştı. Ben Müslüman olmaya karar verdikten sonra herkes uzaklaşmaya başlamıştı. Çünkü genellikle hem Güney Amerika'da hem Avrupa'da Müslüman olmak terörist demek. Bir de hatta bir hanım için o köle olacağını ifade olur. Yani evde kapanacak, çocuk doğuracak. Ondan sonra hiçbir yere gidemeyecek. Öyle olunca bütün arkadaşlarım beni uyarmıştı. Olma, onunla hiç takılma. Ben de ısrar ettim yani benim kararım. Biliyordum, kalpten gerçekten hissederek Müslüman olmak istiyordum ve devam ettim. Tanıştığım kişiyle ee, geri dönünce ben de dedim e, geri döneceğim Kolombiya'ya çünkü e, Almanya'da çok işim yoktu. Çok e, ayrımcılık yapıyorlar. Sadece Müslümanlar değil ve Kolombiyalılar da. O anda karar verince e, bu tanıştığım kişiyle bana teklif ediyor evlenmeye. Ben de kabul ediyorum e, ve e, İslam'a da girmiştim zaten. O da telefonda olmuştu, onu atlatmayalım. E, o, o ev teklif etmeden önce bir ay önce ben ona söylemiştim telefonda askerlikteyken. Dedim ki artık ben Müslüman olayım. Ben verdiğin kitaplarını okudum. Namaz kitabını da okudum. Çok etkiledim. Gerçekten olmak istiyordum. Bana bir yolunu göster ve de öyle devam edeyim. O a, telefondayken sadece hafta sonları konuşabiliyordu. Çünkü askerlikte. Bir 10 dakika anlattı, şehadetimi vereceksin, şehadetimi böyle böyle böyle anlatacaksın. Ondan sonra ben şehadetimi vermiştim ona telefonda ve artık Musulman olmuştum yani İslam'a girmiştim. <gülüyor> Aralıkta bitirince askerliğini beni almaya gelmişti. Ben zaten o anda denemiştim Nazi kapanacağım. çünkü gerçekten istiyordum kapanmak. İlk kez Türkiye'ye geldiğimde açık olarak gelmiştim çünkü daha bilemiyordum ailesini mi bunu ailesiyle tanıştım Benim Müslüman olduğunu yani olduğundan değil sadece bir insan olarak kapıları evlerinin kapılarını açtılar bana çok güzel yemekler sundular. Gerçekten çok sıcak kandar. Hele benim kayınpederim o beni o günden beri beni elimden, elimden tutup o yolu göstermeye başladı eşimle beraber. Konya İmam Hatip Okulu'nun ilk mezunlarındanın 1958 Haziran'da mezun olduk. Biz askerdeyken Yüksek İste Mevzusu açıldı. Ondan sonra Yüksek İste Mevzusu'na devam etti. Yüksek İste Mevzusu'nun bu vesileyle ikinci mezunlarındanım. Böylece mezun olduktan sonra Konya'da ilk Yusufa kitaplığındaki tarihi ve yazma eserlerinin bulduğu bir yer. Bir yıl orada çalıştım. Bir yıl çalıştıktan sonra İzmir Merkez iziyle tayinim oldu. Ve sonra İstanbul'a 1970 yılının Eylül ayında, 1982 yılında ise önce Tayyar Altıkulaş Diyanet İşleri Başkanımız beni Üsküdar müftülüğüne tayin etti. Ben itiraz ettim kendisine, dilekçe verdim. Doğrudan gidip kendisiyle de görüştüm. Dedim, müftülük yapacak çok arkadaş var ama yayıncılık yapacak arkadaş yok. Bırakın biz yayıncılıkla devam edelim dedim. İtiraz etmedi, kabul etti. Meğer Eminönü'nü düşünüyormuş. Bir ay falan sonra Eminönü müftülüğüne tayini geldi. Böylece müftülüğe başlamış olduk. Gelinim Kolombiyalı biliyorsunuz. Gelinim İngiltere'de lise tahsilini yapmış ve üst seviyedeki bir lise. Ondan sonra Almanca öğrenmek için Almanya'ya gelmiş bir üniversiteye. Benim oğlum, Mustafa da onun eşi, İngilizceyi çok iyi biliyordu. Almancayı da öğrenmek istedi, bitirince yüksek tahsilini, üniversiteyi. Orada bir üniversiteye müracaat ederek, orada Almanca öğrenmeye gitti. Oradaki şey yaparken, Almanca kursunda, o üniversitede, gelinimle tanışıyorlar. Tabi gelinim, Hristiyanlığa pek ısınamamış. Hristiyan olmasına rağmen. Oğlumdan İslam diniyle ilgili bir takım sorular, dolayısıyla o konuşmalar müddetince aralarında bir ülfet meydana gelmiş. Tabi orayı bitirip gelince baba dedi böyle böyle işte Kolombiyalı bir hanım var onun da <gülüyor> müsaade eder misin? Gelinimi buraya çağırdı, burada görüştüm. Kendisini istintak ettim. Yani sorguya çektim nedir ne değildir hakikaten samimi olarak mı yoksa oğlumla evlenmek için mi İslam'ı kabul ediyor yoksa Müslüman olmak istediği için mi oğlumla evlenmek istiyor bu ikisi ayrımı önemliydi ikincisini şey yaptığı için tercih ettiği için oğlumla evlenmesine müsaade ettim. Ailem hakkında biraz zorluk yaşadım. Annemden değil babamdan, Türkiye'ye gelmek istediğimi söyleyince o beni reddetti. etti. Kısım artık olmayacaksın eğer o uçağa binersin. Ben tabii ki çok üzülmüştüm ama yine de ısrar ettim. Hiç kararımı değiştirmeden. Türkiye'ye geldim ve sonra o yine de benden usur dileyip geldi Türkiye'ye. Anneme gelince, annem birkaç sene üst üste geldi ve herhalde bizim inşallah görerek o da Musulman Müslüman oldu ve İslam'a girdi. O da dört senedir Müslüman ve adı da Hatice benim ya canım arkadaşım gibi. Hatice oldu ve e, namaz kılmaya başlıyor. Kolombiya'da bu m, İslam çok az, e, %90 Katolik bir ülke. E, İslam e, girmeye başladı yavaş yavaş. Benim ilk gittiğim zaman e, Müslüman olarak e, Cuma günü e, namaz kılmıştık ve sadece 20 kişiydik. E, bir odada, bir ofiste, hiç böyle bir şey yok. Kur'an'da yok, hiçbir şey yok. Biz de e, o zamanlarda karar verdik bir e, mescit açmaya. Ondan sonra dört sene sonra, iki sene sonra döndük. Kayınpederim sağ olsun, Allah kabul etsin inşallah. Bir daireyi satıp, o daireyle, o dairenin parasıyla bir ev aldık orada. Ve İstanbul camisini açtık. Şimdi şu anda on sene geçti, on iki senedir açık. Ve cemaat doldu taşıyor. Bayramlarda... 500 kişinin üstünde geliyor e, ve gittikçe her gün e, insanlar İslam'a girmeye devam ediyor. Çok şükür elhamdülillah maşallah devam etsin. Tabi bir cami açılınca orada Müslümanların sayısı da çoğaldı. Gelinimin annesi de orada Müslüman oldu. Orada işte o camiye devam ediyor. İslam'ın gerçeğini insanlığı anlatmakla görevliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İki özelliği var biliyorsunuz. Birisi nebilik özelliği, birisi rasullük özelliği. Nebi haber alandır, yani vahiy alandır. O, o özelliğiyle, o vasfıyla nebidir. Ama aldığı vahiy, insanlara duyurması özelliğiyle de Allah'ın elçisidir, yani rasuldür. Rasulullah vefat ettikten sonra bu rasullük görevi ümmete düşmüştür. Yani bize düşmüştür. Dolayısıyla bütün insanlığa İslam'ı o saflığıyla, o özelliğiyle, orijinal özelliğiyle tebliğ edersek hiçbir insanın fıtratı onu kabullenmekten uzak kalamaz. Bize düşen onu asli fıtratıyla, özelliğiyle İslam'ı insanlara tebliğ etmektir. Onu tebliğ ettiğimiz, duyurduğumuz ölçüde insanlar İslam'a koşacaklardır. Bunu layıkıyla yapamadığımız halde, İslam'a koşanları, işte siz böyle bir program yapıyorsunuz, görüyorsunuz, öyle koşanlar vardır. Dolayısıyla yakın bir gelecekte insanlığın birçoğu Müslüman olacaktır. Yeter ki biz İslam'ı asli özelliğiyle, saf özelliğiyle temlih etmeyi başarabilelim. Öyle inşallah bütün insanlar ya da Kolomyaliler ve benim ailem okuyarak, bizi örnek alarak İslam'a girmelerini dua ederim <gülüyor> ve İslam'ın gerçek İslam'ı da gerçek yüzünü görsünler. Gerçek ruhumuzu, iyiliğimizi, gerçek dinimizi öğrensiller de artık bu İslam'ın barış olduğunu öğrensiller.